Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 284. ayeti kerimesine kaldık ki biiznillahi teala bugün Allah azza ve Celle'nin ikramıyla, Allah azza ve Celle'nin inayetiyle Bakara suresini nihayetlendireceğiz. Ve bugün Abdullah İmamoğlu ile Tefsirul Furkan'ın 84. dersi elhamdülillah. Ve eğer Mukaddime ve Fatiha suresini çıkaracak olursak 80. ders bugün Bakara suresi inşallah bitecek. Rabbim sizlerle birlikte daha nice uzun dersleri Kur'an'ı anlamaya vakfetmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle de amil olmayı bizlere kolay kılsın dostlar. Bildiğiniz üzere kardeşlerim geçtiğimiz haftaki tefsir dersimizde mana itibariyle söylüyorum, mefhum itibariyle söylüyorum. Kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi konuşmuştuk ve önemli bir husustu. Yine aynı şekilde borçlu ve alacaklının üzerinden bazı hususlara temas etmiştik ve Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenebilmeyi konuşmuştuk. Bu hafta inşallah yeni bir konu ve dua niteliğinde olan ayetlerle de Bakara suresi nihayetlendireceğiz inşallah. Ben eğer müsaadeniz olursa mealen okuyayım. Ve ondan sonra da inşallah ayet üzerinde anlamaya çalışalım. Nasibimiz olan azıkları almaya çalışalım inşallah bu akşamdan için. Mealen şöyle buyuruyor azim olan Allah. Es-Sanadu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 Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Allah her şahsı ancak gücünün yediği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendisinedir. Rabbimiz unutursak veya hayat hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden Öncekilere Yüklediğin Gibi Bize De Ağır Bir Yük Yükleme Ey Rabbimiz Bize Gücümüzün Yetmediği işleri De Yükleme Bizi Affet Ya Rabbi Bizi Bağışla Bize Acı Sen Bizim Mevlamızsın Kafirler Topluluğuna Karşı Bizlere Yardım Eyle Şimdi Dostlar Bakara Suresi 284. Ayeti Kerime Okuduğumuz Ayet-i Kerime'nin maalinde Allah Azza ve Celle buyuruyor ki, İçinizde bir şeyleri gizlemeniz, yahut da onları açığa vurmanız, bunların hepsinden Allah Azza ve Celle sizleri hesaba çekecek. Subhanallah. Ayet-i Kerime'nin ihtişamına bakınız. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum, ev tuhfuhu yuhasibkum bihillâh. Dışarıya vurduğunuz yahut da vurmayıp içinizde tuttuğunuz ne varsa Allah Azza ve Celle sizi onlardan ötürü hesaba çekecek. Subhanallah. Bu ayeti kerimeyi ilk ashab işittiğinde kıymetli kardeşlerim açınız Bukhariye, Muslime bakınız. Ashab bu ayeti ilk işittiğinde bilmiyorum da sizde aynı şeyleri şu anda hissediyor musunuz ama Allah Azza ve celle içimizde tuttuğumuzdan da hesaba çekeceğini söylüyor. Buna bir misal tevdi edecek olursak, verecek olursak, içinizden herhangi bir hırsızlık ameli yapmak geçtiyse, yapmasanız bile Allah sizi bu yaptığınızdan ötürü hesaba çekeceğini söylüyor ayet. İçinizden yapmadınız ama içinizden bir kötülük geçirdiniz, bir su yani kötü amel, şer amel geçirdiniz içinizden, Allah Azze ve Celle bunun hesabını soracaktır diyor ayet. Allahu akber, ashab bunu duyuyor, işitiyor, geliyor Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına diyor ki ya Resulallah Allah bizden çok şeyler istedi, bizden hacci istedi, gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalıştık. Allah Azza ve Celle emretti bizden orucu, biz Elimizden geldiği kadar bu sorumlu olduğumuzu da yerine getirmeye çalıştık. Allah Azza ve Celle bizden namazı istedi, namazı yerine getirmeye çalıştık. Ama ya Resulallah, Allah Azza ve Celle eğer bizi şuramızda gizli tuttuklarımızdan da hesaba çekecekse, biz bunun altında eziliriz ya Resulallah. Bu bize ağır gelir ve vallahi hakikaten de böyledir. Eğer ki Allah azim olan Allah bize merhamet etmeseydi birazdan paylaşacağım o ayeti Allah indirmeseydi şimdiki ayetin hükmünü Allah neshetmeseydi kalbimizden geçirdiğimiz kötülüklerin hesabını Allah'a verecektik. Allahu Ekber ve aynı bu ezikliği bu ızdırabı ashab kiram efendilerimiz de duydular. Geldiler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a, Zişan Efendimiz'e serzenişte bulundular. Dediler ki ya Resulallah, namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat. Allah bizden cihadı istedi, cihada gittik. Ama bu kalbimizden geçirdiğimiz kötülüklerin de hesabını Allah'a vermek bize ağır geldi ya Resulallah. Terbiye etti Allah'ın Resulü Ashabı. Ve onların üzerinden de biz terbiye olunduk. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: Kardeşlerim, siz sizden öncekilerin dediği gibi azim olan Allah Azza ve Celle'nin emirlerine, buyruklarına semi'na ve asayna mı der oldunuz? Allahu Akbar. Siz sizden öncekilerin dediği gibi adet haline getirdiği gibi Allah Azze ve Celle'nin emirlerine buyruklarına Semihna ve Asayna mı der oldunuz? Hayır dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Semihna ve ata'na deyiniz Gufraneka Rabbena ve İleykel Mesir Böyle deyiniz dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Öğretti ashaba Ne dedi biliyor musunuz dostlar? Bu gecenin azı olsun ha inşallah Semi'na ve asaynacı olmayın. İşittik ve isyan ettik diyenlerden olmayın diyor Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Ne olun peki? Semi'na <gülüyor> ve adana. Böyle olun diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve Allah Azza ve celle bize rahmet etti. Engin merhametiyle muamele buyurdu. Âlemlerin Rabbi olan Allah dedi ki içinizden geçirdiklerinizden hesaba çekmeyeceğim. Leyükellifullah nefsan illa usaha. Sizin kaldıramayacağınızı yüklemedim diyor Allah. İçinizden geçirdiniz ama amelinize dökmediniz ya. Muafsınız dedi Allah azza ve celle. Bakınız Resulullah Aleyhissalatu vesselam Buhari'nin ve Müslim'in tahrij bir hadisi şerifte nasıl buyuruyor? Diyor ki Allah ümmetimin içerisinden geçirip de konuşmadığı ve amele dökmediği şeylerden Allah onları tecavüz etmiştir. Onlar Allah Azze ve Celle muhaf tutmuştur. Tecavüze an ümmeti. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Doğru mu? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ki Allah içimizden geçirdiklerimizden bize hesaba çekmeyecek. Az önce o ashabın yakarışı, ashabın yalvarışı, ayetin ezikliğini yaşıyor olmaları üzerine Allah o ayetin yerine la yukellifullah nefsan illa vus'aha hükmen bu ayeti indirmiştir. Şimdi ayet bu. Peki biz bu ayetin üzerinden nasibimizi alalım inşallah rahman. Bugünkü azığı bizatihi Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretti. Şimdiki söyleyeceklerim, az önce sizlere okumuş olduğum hadisi şeriflerin içerisinden aldığım azıktır ha. Dolayısıyla şimdiki azığımızın öğreticisi, bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına ve onların üzerinden de bize, Dedi ki şöyle bir tavır takınacaksınız. Semi'na ve asaynacı olmayacaksınız. Semi'na ve ata'nacı olacaksınız. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Bu. Bizden istenen bu. Ve bugün konuşacağımız mevzunun özü de bu dostlar. Şimdi desem ki size. Size. Kulluğun sarsılmaz ilkesi Semihna ve atağnadır. Lütfen bunu not edin dostlar. İstirham ediyorum bu gece bu cümleyi unutmayınız. Kulluğun sarsılmaz ilkesi Semihna ve atağna'dır. sar Sarsarsan kulluk kalmaz. Ben insleri ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk ise ancak emir ve buyruklara semihna ve ata'na ile olur. Eğer bu ilkeyi zedelersen dostum, kerim kardeşim kulluğu zedelersin. Onun için diyorum ki, altını kara kalemle, ısrarla çiziyorum. Kulluğun sarsılmaz ilkesi semihna ve ata'na'dır. Semi'na ve asayna kulluğu yer bitirir. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam tepki olarak ashabına dedi ki siz sizden öncekiler gibi semi'na ve asayna'cı mı oldunuz? La kaddar Allah. Allah bizi muhafaza eylesin. Allah bizi semi'na ve ata'na'cılardan eylesin. Dolayısıyla ayetin azı bu. Aslında bu azığın açılımı şu ha kıymetli hazirun ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz azık şu azığın açılımı şu Allah ve Rasulünden bir şey duydunuz ya diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretiyor isyan etmeyin asi olmayın Allah ve Rasulü'nün emrine ve buyruklarına ne olun itaat eden olun ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Ama ikisinin ortak bir özelliği var, duymak. Duyduk ve itaat ettik. Duyduk ve isyan ettik. Allahu akbar. Dolayısıyla bu ayetin bize hediyesi, bize armağanı, semana ve atana ilkesine sahip olabilmektir. Bu refleksi kazanabilmektir dostlar. Kıymetli kardeşlerim, bu refleksi kazanmalıyız. Allah ve Rasulünden bir şey işittiğimiz vakit ala aynina ve raksina başım gözüm üstüne semihna ve ata'na refleksini kazanabilmeliyiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Asr-ı saadet dediğim zaman aklınıza ne gelir? Ashab gelir. Ashab dediğim zaman aklınıza ne gelir? Asr-ı saadet gelir. Bu ikisi aklımıza geldiği zaman da cennetle müjdelenen insanlar akla gelir nasıl başardılar bunu Allah aşkına söyler misiniz dostlar ashab daha dünyadayken cennetle müjdelenebilme şerefine nasıl nail oldular ben söyleyeyim mi hani az önce demiştim ya kulluğun sarsılmaz ilkesi <gülüyor> semihna ve ata'nadır işittik ve itaat ettiktir ashabın değişmez ilkesi buydu Allah ve Resulü'nden bir şey duydukları anda Ne oldu? Sonuç itibariyle daha dünyadayken cennette müjdelendiler. Biz de ikinci asrı saadet istiyorsak inşallah ikinci asrı saadetin kahramanları olmak istiyorsak kulluğun sarsılmaz ilkesi, hayatımızın merkezinde olmalı. Tamam inşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Bakınız, ashab cennetle müjdelendi. Ama nasıl, bu ilkeyi hayatının merkezine alarak? Ebubekir radıyallahu anhı misafir edeyim ben size. Daha önce ben hatırlıyorum. Bakara suresinin başlarında bununla alakalı ufak bir şey paylaşmıştım. Ama üzerinden 80 ders geçti neredeyse hatırlatmakta belki fayda vardır dostlar. Bugün zaten Bakara suresinin sonu olması sebebiyle anlattığım birçok şeyi tekrar edeceğim inşallah. İnşallah hatırlayan kardeşlerimiz için tekrar ilk defa duyan kardeşlerimiz için de yeni bir öğreti olur. Duamız olur dostlar. Ebu Bekir radıyallahu an. Ünvanı nedir onun? Sıddîk. Allahu akbar. Teslimiyette zirve. Eşi benzeri yok ha. Sıddîk unvanını aldı. Bu örneği size niye misafir olarak getirdim? Şunun için. Eğer ki biz ikinci asrı saadetin o hayatın kahramanı olmak istiyorsak semina ve ata'nacı olacağız. Kulluğun sarsılmaz ilkesi hayatımızın merkezinde olmalı. Ebu Bekir radıyallahu an. Anlayışa bakın istirham ediyorum. Haf salam almıyor. İnanın. Zorlanıyorum anlamakta. Geldi müşrikler Ebu Bekir radıyallahu anh'a dediler ki Ebu Bekir senin şu dostun can ciğer arkadaşın peygamber olduğunu savunduğun arkadaşın Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem o yeni bir şey daha getirdi bugün güya bir gecede mescidi Aram'dan kalkmış Kudüs'e varmış gelmiş her şey iyi de Ebu Bakir, her şey belki kabul de bu nasıl bir şey ya aklın hafzalan alıyor mu senin bu arkadaşın deyip bağrına bastığında Hakikaten akıl almaz şeyler söylemeye başladı. Bunun neresine inanmak lazım? Aylar süren bu yolculuğu bir gecede, daha sabah olmadan tamamladığını söylüyor. İddia ediyor Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Ne dersin? Subhanallah. Diyor ki evvela eğer ki bu sözün sahibi Muhammedse doğru söylüyor. Gider mi? Gelir mi? Kaç saat sürer acaba ya Kudüs? Yatağı sıcak mıydı? Soğuk muydu? Yok böyle bir şey ya. Şart cümlesi şu. Eğer bu sözü Muhammed aleyhissalatü vesselam söylediyse doğrudur. Ondan sonra dönüyor diyor ki müşriklere Ey müşrikler ben o dediğiniz suç isnat ettiğiniz, yalancı dediğiniz kişiye, yedi kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum da, bir gecede Kudüs'e gidip gelemeyeceğine mi inanmayacağım? Ne diyorsunuz siz ya? Ben ona kimsenin, gözlerin görmediği yedi kat semadan, Cebrail'in vahiy getirdiğine inanıyorum, Kudüs'e gidip geldiğine mi inanmayacağım? Ne oldu onun adı? Sıddık oldu. İşte hayatının merkezine aldı. Neyi? Semi'na ve atanayi. Eğer ki bizler de aynı o ashabı anlattığımız zaman imreniyoruz ya dünyadayken istiyoruz ki cennetlik ameller işleyelim ya vallahi bunun formülü belli. Bunun yolu şuradan geçiyor. Biz de aynı o ashab gibi Kulluğun sarsılmaz ilkesi olan semi'na ve ata'nayı hayatımızın merkezine almalıyız. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Kulluğun sarsılmaz ilkesi bu. Ben size dedim ya biz bu hassasiyeti kaybettik dostlar. Vallahi bu çok üzücü. Birazdan bunun nedenleriyle Alakalı olarak birkaç hususu sizlerle paylaşacağım inşallah Ama biz bu hassasiyeti kaybettik. Allah ve Resulü böyle diyor diyorum. Bana ne diyor? Ya işte. Doğru mu? Onunla amel etmekten çok uzak bir tavır takınıyoruz. Halbuki bir taraftan da cenneti istiyoruz. Bir taraftan da istiyoruz ki Allah bizden razı ve memnun olsun. Bir taraftan da diyoruz ki acaba bizde cennet ehlinden olabilir miyiz ama bunun yolu semihna ve ta'na'dan geçiyor semihna ve asayna'dan değil vallahi biz bugün bunu yapıyoruz bugün Allah Azza ve celle bizden istediklerine eğer sırt dönersek semihna ve asayna'nın açılımıdır ama diğer taraftan da cenneti istiyoruz bu bir çelişki değil mi bu bir tenakuz değil mi? Vallahi öyle. Bu hassasiyeti kaybetmeyeceğiz dostlar e mi? İnşallah Bakara suresinin son ayetlerinde bu 84. dersimizde en güçlü azlığımız bu olacak. Semi'na ve ata'na ilkesinden sapmayacağız inşallah. Allah bize muvaffakiyetler versin. Güç versin. Ben sizi inşallah bir asr-ı saadede götüreyim, bir sahabeyi misafir edelim, o bize semihna ve ata'na ilkesi nasıl yaşanırmış anlatsın, vallahi kardeşiniz Abdullah sussun da o sahabe konuşsun, ama ümit ediyorum ki mesele anlaşılsın, kullukta başarı ancak semihna ve ata'na ile gelir, semihna ve asayna ile gelmez, bunu kim öğretti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ashab böyle bir tepki gösterdiğinde dedi ki, onlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Onlar Semihna ve Asaynacı dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Semihna ve Ata'nacı olun dedi. Çünkü kurtuluş burada. Size kimi ağırlayacağım biliyor musunuz? Mikdâd bin Aswad radıyallâhu anh. Daha önce duydunuz mu benden bu sahabe? Miqdad bin Aswad radıyallahu anh. İbn Hacar el-Asqalani'nin isabesinde, İbn Saad'ın tabakazında geçtiği üzere Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilen şöyle bir hadis vardır. Dikkat buyurun ha. Bakınız size kimi misafir ediyorum ha. Dikkat buyurun dostlar. İmam Hacer, Alaskalani'nin isabesinde geçtiğini söylüyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselamın böyle bir rivayetinin olduğunu söyler kitapta. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Allah benden, azim olan Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Benden şu dört kişiyi sevmemi talep etti diyor Allah. Bunu söyleyen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düşünün Allah Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'den Şu dört kişiyi sevmesini istiyor Diyor ki bir Ali Radıyallahu an iki Mikdet bin Aswad, Üç Salman, Dört Ebuzer Zer Ridvanullahi aleyhi mecmain Allah onların hepsinden razı olsun kim varmış aralarında Miqdad bin Aswad radiyallahu an İbn Saad'ın tabakatında geçtiği üzere Tarık bin Abdullah şunu rivayet eder. Ben Miqdad bin Aswad öyle bir faziletli amel ortaya koyduğuna şahit oldum ki burayı anlayışı istirham ediyorum. Tarık bin Abdullah rivayet ediyor. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçtiği üzere. Diyor ki ben Mikdet bin Aswad radıyallahu an onun diyor öyle bir faziletli amel ortaya koyduğunu gördüm ki o ameli bana verseler onun o yaptığı ameli Tarık bin Abdullah'a yani bana verseler buna mukabil de ...dünyanın bütün ziynetlerini verseler... ...vallahi... ...Migdad bin Esved'in o amelini değişmem... ...anladınız... ...meraklandınız değil mi neymiş acaba diye... ...Migdad bin Esved ne yapmış ki acaba... ...Tarık bin Abdullah diyor ki o amel benim olsa... ...kefede şu tarafta da dünyanın bütün ziynetleri olsa değişmem. Başlıyor anlatmaya Tarih bin Abdullah. Diyor ki ben diyor Miqdad'ı bir gün Bedir'e hazırlanırken gördüm. Herkes Bedir'i şöyle yapalım, Bedir'e böyle gidelim, Bedir'e koşarak gidelim. Herkes bir şeyler söylerken Miqdad bin Aswad radıyallahu an Resulullah'tan söz istedi ve Resulullah müsaade etti. Dedi ki ya Resulallah, Allah azza ve celle sana neyi emrediyse icra et. Bizi ardında bulacaksın ya Resulullah. Senden neyi istediyse icra et. Biz İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın biz sizi burada bekliyor olacağız diyenlerden görmeyeceksin bizi ya Resulallah bak sağına bizi göreceksin bak soluna bizi göreceksin senin önünde yine bizi göreceksin bizi geri kalmış olarak asla görmeyeceksin ya Resulallah Miktad bin Esved bunu söyledi diyor Tarık bin Abdullah bunun adı nedir Semihna ta'na'dır. Bu Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Hakikaten de öyledir ha. Çok basit gibi geliyor ama meydana koşarken çünkü evvelinde sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekliyor olacağız diyenler vardı çünkü. Merak ediyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Benim ashabım acaba nasıl bir tavır takınacak? Mikdad bin Esved Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğine su serpti adeta. Sağına bakacak olursan bizi göreceksin ya Resulullah. Soluna bak yine biz, önünde yine biz olacağız ya Resulullah. İşte bu amel diyor ki, dünya zinetlerinin hepsinin mukabilinde istenirse benden yine vermem diyor Tarık bin Abdullah. Doğru söylüyor mu? Vallahi doğru. Demek ki formülü söyledik bugünün reçetesi. ikinci asrı saadet kahramanı olmanın yolu semina vataana'dan geçer. Ki o kulluğun sarsılmaz bir ilkesidir. Peki dostlar. Biz bu konuda bugün zafiyet içerisinde miyiz? Evet. Doğru mu kardeşler? Evet. Şimdi ben de ki Bakara suresinin zaten konuları bununla alakalı olduğu zamanlarda da değinmiştik. Yani bunun surenin içerisinde bir müstakil konu olarak işlemiştik ama Semihna ve ata'na ilkesinin önünde engel teşkil eden iki tane zihniyeti sizinle konuşmak istiyorum. Bu iki zihniyet Semi'na ve ata'na ilkesinin önünde engeldir. İstirham ediyorum bunu unutmayın dostlar. Bugün başımızı yastığa koyduğumuz vakit ben bugün azık olarak neyi getirdim acaba evime sorusuna cevaben söyleyeceğiniz bu olsun oldu mu? Semi'na ve ata'na ilkesinin önünde bu iki tane zihniyet engel. Bir bahaneci zihniyet. iki öteleyici inşallah zihniyeti. Bunlara değinmiştik hatırlıyor musunuz? Tefsirul Furkan'ın Bakara suresinin konularını işlerken bunlara temas etmiştik. Ama hatırlatmakta fayda görüyorum çünkü konu bununla bitiyor Bakara suresinde. Demek ki bir kimseyi gördüyseniz, eğer ki semina ve asaynacı olduysa biliniz ki ya bahanesi vardır, ya da bile bile Allah'ın buyruğunu öteliyordur. Bu ikisinin dışında bir şey gösteremezsiniz. Bahanecilik zihniyeti. Diyorum ki kardeşim, misalen söylüyorum ha. Diyorum ki kardeşim, ya bugün sen namaz kılmadın ben fark ettim. Halbuki Allah azze ve celle'nin emirlerinden bir tane emir, buyruklarından bir tane buyruk değil midir namaz diye söylediğimde Dedim ya Semana ve ata'na ilkesinin önünde Bahaneci zihniyet bir engeldir. Bahaneye bakın ya. Namaz kıldın mı? Kılmadım. Niye kılmadın kardeşim? Üzerim tozlu. La <gülüyor> Üzerim tozlu diye namaz kılmamış. Kazaya bırakan nice insanlar biliyorum. Üzerinde toz bulaşmış. Diyorum ki kardeşim Allah'a ve Resulüne savaş açmak kabilinden olan faizle niye iştikal ettin diyor ki çocuğum çocuğum aç mı kalsın bahane üstüne bahane doğru mu Eyvallah. bunu pratik hayatta eşimizde dostumuzda ki kendi nefs nefsimizde ve hayatımızda yaşıyor muyuz vallahi yaşıyoruz Allah azza ve celle'nin emrine isyan ettiğimiz vakit bahanemiz hazır mı değil mi siz söyleyin vallahi hazır onun üstüne de bizim üstümüze de yok ha bu konuda bahane üretmekte maşallahımız var semina ve ata'nacı olmadığımız gibi semina ve asaynacıya da hemen bir bahane üretiyoruz Nasrettin Hoca'ya komşusu gelmiş bir gün demiş ki komşu vallahi bittim yardımına ihtiyacım var demiş ki şu ipini ver de demiş emaneten bana lazım oldu Hoca bakmış komşuya, demiş ki ipe un serdim. Demiş ki hocam, Allah aşkına, ipe demiş un serilir mi? Çatıya serilir, dama serilir, sedire serilir, masaya serilir. Allah aşkına demiş, ipe un serilir mi demiş hoca bakmış bakmış. Demiş ki ben vermek istemedikten sonra demiş, her şey mümkün. <gülüyor> Yeter ki ben vermek istemeyim. İpe de un serilir demiş. Vallahi bizim bir de bahaneci zihniyetten kastımın ne olduğunu anlatmak istemişimdir. Ümit ediyorum anlatmıştır bu Nasreddin hocanın bu kıssası. Ben istemedikten sonra her şey mümkün. Ben kulluğun sarsılmaz ilkesi olan olmak istemedikten sonra bahane üretmekte bir sıkıntı yok ki. Namazı niye kılmadın kardeşim? Üzerim tozluydu. Namazını niye geçirdin kardeşim? İş beklemez ki. Çoluk çocuk aç mı kalsın? Çoğaltmak mümkün mü? Vallahi mümkün. Ama ben size bir şeyi bahane etmeden Allah ve Rasulünün çağrısına icabet eden bir sahabeyi misafir etmek istiyorum. Vallahi bahane ise bahane, argümansa argüman. Ama o sahabe adını asrı saadete yazdırmayı kafasına koymuş bir kere. Diyor ki ben cennetlik olacağım. Onun yolu da Semihna ve Ata'anadan geçtiğini bilir. Kim? Amr İbni Cemuh radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Allah onun anlayışını bize de nasip etsin. Amr İbni Cemu kimdir? Topal bir sahabe. Ayağı aksayan bir sahabe. Yürüme özürlü bir sahabe. Amr İbni Cemu, radıyallahu anh. Meydan Uhud. Çağrı yapılır uğuda daha doğrusu. Özür diliyorum. Vallahi hiçbir bahane ardına sığınmayan bir sahabe. Subhanallah. Uğuda çağrı yapılır. Hazırlanmıştır Amr İbni Cemuh Oğulları görünce onu ey baba Allah seni muaf tutmuştur Sen özürlüsün Allah seni mükellef kılmadığı halde istersen cihada gitme Otur evde bekle Çünkü Allah seni bundan ötürü sorumlu tutmayacaktır Sen yürümekten adissin ey baba Topalsın İstirham ediyorum babalar. He? Çocuk sahibiyiz ya. Evlet sahibiyiz ya. Şöyle gözlerinizi 3 dakika bir yumun. Evladınız sizi cennetten alıkoymak isterken. Bakınız Amr İbni Cemuh ne yapmış. Kendisini cennette görmek isteyen. Cennette adımlamak isteyen. Bir baba olarak buna müsaade etmeyen engel olmaya çalışan evlatlarını gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmiş ya Resulallah ben cihada gelmek istiyorum seninle aha bu evlatların mani olmak istiyor ben seninle Uhud meydanını arşınlamak istiyorum bu evlatların buna engel olmak istiyor ondan da öte ya Resulallah ben bu topal ayağımla cenneti arşınlamak istiyorum. Cenneti adımlamak istiyorum. Aha bu evlatlarım buna mani ya Rasulallah. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu ya? Allah'ın Resulü ilk önce Amr İbni Cemuh'a dedi ki Amr. Bilesin ki Allah seni öncelikle özürlü kılmıştır. Mecbur değilsin Amr. Sonra döndü evlatlarına dedi ki eğer babanızı Amr cennette adımlamak istiyorsa ona engel olmayın. Öğüt bitmişti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şehitleri geziyordu. Bir de baksın ki Amr İbni Camu yatıyor yerde. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam baka kaldı Amr İbnu Camu'ha. Sonra da şöyle nida etti Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şöyle seslendi Zişan Efendimiz. Dedi ki vallahi ben şu anda Amr'ı görür gibiyim. Hem de o tabal, o sihatsiz o aksayan ayağı var ya onun yerine gelmiş sıhhatli bir ayakta cennette adımlıyor. Ben diyor Amr'ı böyle görüyorum. Aksayan ayağı yerine. Allah ona sıhhatli bir ayak vermiş. Bahane mi bahane? Argüman mı argüman? Ne istersen var. Ama dedim ya az önce Amr İbn Cemu buraya koymuş. O cennetlik olmak istiyor. Onun yolu da Semenavatan'dan geçiyor. Allah bizi muvaffak kılsın. Dostlar İkincisine ne demiştik? Öteleyici zihniyet. Yarın yaparım. Kardeşim namaz kılıyor musun? Diyor pazartesi başlayacağım. allah Ekber. Çok duydum ha. Hikaye kitabından filan alıntılamadım. Fıkra da değil. Kardeşim namaz kılmıyorsunuz diyor ki pazartesi düzenli başlayacağım. Ben de diyorum ki ona. Benden duyan çok kardeşlerimiz vardır. Bunu burada da tekrar etmiş olayım. Diyorum ki. Eğer sen aciz, noksan, bir dakika sonrasına neler olacağına kadir olamayan sen ey Müslüman, ölümü ötelemeye kadirsen Allah azza ve celle'nin emrini ötele, hiçbir mahzuru yok. Hiç. Hiç sıkıntı yok yani. Eğer sen Allah azza ve celle'nin takdir ettiği emri hak Ecel, o geldiği saati tekhir etme kudretine sahipsen Allah'ın emrini ötele. Ama vallahi o vakit geldiğinde, hani ayette diyor ya Allah Azze ve Celle, O geldiğinde ne bir an ileri, ne de bir an geri kalacaktır diyor Allah. Eğer sen ölümü ötelemeye kadir değilsen ey Müslüman, Hangi cüretle nereden aldın o cesareti ki Allah Azza ve Celle'nin emrini öteliyorsun? Ha? Bunun adı cüretkarlık değil midir? Bunun adı cesurluk değil midir? Aldığımız nefesi tekrar vermeye kadir değilken, bize ölümün ne zaman geleceğini bilmezken, bunun otokontrolü bizde değilken biz hangi cüretle alemlerin Rabbi olan Allah azza ve Celle'nin emrini öteleyebiliyoruz ki? Vallahi semina ve ataananın önünde engel olarak teşkil eden hususlardan bir tanesi de budur. Öteleyici zihniyet. Yarın yaparım. Ya yarına çıkmazsan? Ya Allah Azze yüklediği o farz senin omuzunda asılı duruyorsa halen, ve o hal üzere Allah emanetini senden aldıysa, huzuru ilahide alemlerin Rabbi olan Allah'a ne diyeceksin? Ölümle pazarlığın mı vardı diye soracak olsa Allah ne diyeceksin ey Müslümanım? Öyleyse öteleyici olmayacağız. Aldığımız nefesi geri veremeyecekmiş hassasiyetiyle Allah'a kulluk yapacağız. İnşallah. Abdullah İbni Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bir yere seferin başında kumandan olarak tayin eder. Der ki Abdullah yola çıkınız bir emir verir sefere gönderir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün Cuma'dır. Cuma namazına gider. Abdullah İbn Ravaha bakınız. Öteleyici zihniyetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarındaki konumunu anlatmak için söylüyorum. Abdullah İbn Revaha sabah namazının ardından kumandanı olduğu, komutanı olduğu o oraya der ki siz yola çıkın ben size ardınızdan yetişeceğim. Dünya hayatı sefere gidiyoruz cihada gidiyoruz geri dönememek var dönüp de Resulullah'ı görememek var Resulullah'ın ardında bir cuma daha kılayım size yetişirim ben siz çıkın dikkat edin ha cuma biter Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Revaha'yı görünce Abdullah ben seni şu seferin başında komutan tayin etmedim mi nerede seferin ya Resulullah ben onları sabah namazının ardından gönderdim senin ardında bir kere daha cuma namazı kılabilirim. Seni bir defa daha görebilirim düşüncesiyle kaldım. Ben onlara şimdi yetişeceğim ya Rasulallah. dediği vakit Resulullah dedi ki: "Abdullah İbnü Ravva haya olmadı, Abdullah olmadı. Vallahi Allah sana şu yeryüzünde mevcut bütün zenginliği ikram etse, sen de onu Allah azza ve celle'nin yolunda infak etsen" Sabah vaktinde çıkan o kardeşlerin elde ettiği ecre nail olamazsın Abdullah. Geç kaldın. Yeryüzündeki servetin hepsini ona verecek. O da Allah yolunda infak edecek. Sabah namazında çıkan o kardeşlerin ecrine nail olamazsın. Geciktin Abdullah. öteleyici zihniyeti Resulullah böyle işte onun nazarında böyle Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor diyor ki Resulullah diyor oturuyorduk bir grup Müslümanı görevlendirdi şu sefere şu yolculuğa çıkacaksınız dedi içimizden birisi de dedi ki ya Rasulallah, şimdi mi çıkalım akşammış çünkü vakit mübarek sahabeye bak ya Rasulallah, şimdi mi çıkalım sabah namazıyla mı çıkalım deyince Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi cennet bahçelerinden bir bahçede geçirmek istemiyorsunuz herhalde Allahu var bu geceyi cennet bahçelerinden bir bahçede geçirmek istemiyorsunuz herhalde siz hemen çıkmışlar öteleyici olmayın diyor yani Resulullah Zişan Efendi sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi kardeşlerim Biz Bakara suresi boyunca Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Çok ashab-ı kiramdan Böyle misafirler ağırladık İşittik ve itaat ettik ki Bu konuyu Bu ilkeyi anlatsınlar diye Çok sahabe misafir ettik Hiçbir bahanenin ardına sığınmadan böyle kesilen vücudundan fışkıran kanıyla, elini yüzünü yıkayıp, süslenen, fustu Rabbil Ka'be, fustu Rabbil Ka'be, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, ben kazandım diyen, Haram İbni Mulhan'ları ağırladık biz burada. Doğru mu dostlar? Semihna ve ata'na ilkesini anlatmak için, güzide sahabelerden ağırladık. Sonra, sonra, Allah azza ve Celle'nin ve Resulünün emrine semi'ana ve ata'ana koşuluyla icabet etmek için koşarken bir şeyin kendisine engel olduğunu fark ettiğinde baksa ki o Allah ve Resulünün emrine icabet etmesine engel olan şey kolu hafif kesilmiş böyle deri parçasında sallanan kolu sen Allah'a ve Resulüne icabet etmeme engelsin deyip üzerine basıp kolunu bir kenara atıp Allah ve Resulünün emrine icabet eden Muaz İbni Amirleri ağırladık biz burada yine Musaylemetül Kazzab'a mektup götürdüğünde Kim Habib İbni Zeyd'i ağırladık Resulullah'ın peygamberliğine Şahitlik ettiğin gibi benim de peygamberliğime şahitlik eder misin? Habib dediğinde inna fi uzuneyi samama senin söylediğini işitmem için kulağımda engel var diyen Habib İbn Zeydleri ağırladık. Niye ağırladık dostlar? Semi'na ve ata'na ilkesi daha iyi anlaşılsın diye. Allah bize anlamayı nasip etsin. Dostlar, Bakara Suresi'nin son ayetleri ki ben sadece ve sadece dua ile biten o kısmı sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Vaufunna veğfirle na verhamna diyor ya Allah. Biz de amin diyoruz. Sonraki yer çok önemli. Şu ibareye dikkat buyurun. En mevlana diyoruz. Bize dua etmesini öğreten kim? Allah. Vallahi subhanaka la ilme illa ma Allah bize öğretmedikten sonra bizde bir ilim yok ha. Dua etmeyi bile biz Allah'tan öğrendik. Allah azza ve celle öğretiyor ve diyor ki: "Anta mevlana." Diyor ki böyle deyiniz. Sen bizim mevla mısın ya Rabbi? al ala'l kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bakara Suresi'nin bu son kısmı ile alakalı hadislerde okunmasıyla alakalı çok faziletin olduğuna dair hadisler var ve inşallah onu açıp detaylı bir şekilde irdeleyebilirsiniz. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam gecenin bir yarısında diyor Bakara Suresi'nin son 2 ayetini okuyan kimse diyor emindir hayırlı ve faziletli olduğunu ifade ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ama devam ediyorum ne demek dostlar sen bizim Mevlamızsın tercüme böyle Mevla sen bizim dostumuzsun ya Rabbi sen bizim yardımcımızsın ya Rabbi senden başka bize yardımcı olacak yok ya Rabbi inanın bu ayeti hazırlanıyorum olacak ya Yine diyeceksiniz ki hocam her ayette mi böyle oluyor? Rabbimin hikmetinden sual olunmaz diyorum ben de. Bu ayete hazırlanırken bizi idare eden yöneticiler de Allah'ı bırakıp Allah'ın düşmanlarını dost edindiler. Allah'ın lanetlediği kavimle kendilerini dost ilan ettiler. Doğru mu? Doğru. Halbuki müminin Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başka dostu olamaz. Ve sen hangi cüretle, hangi hakla Allah Azza ve Celle'nin kendisine azılı düşman ad dediği kimseleri bu Müslümanlar adına dost edinirsin ya? Allah'tan hiç mi korkmazsın? Allah Azze ve Celle onları lanetlemedi mi? Yeryüzünü en korkak mahluku demedi mi onlardan için? O bir tarafa göz göre göre Müslüman kanını akıtmıyor mu? Yahudi, gasıp bu İsrail'liler. Hı? Müslümanların hızlarına tecavüz etmiyorlar mı? Bizim mukaddesatlarımızı kirletmiyorlar mı? Bir Müslümanın Allah'tan başka dostu olmaması gerekirken hangi hakla hangi cüretle Allah'ın düşmanlarını kendinize dost bellersiniz ya ve ötesi her gün bu ayet camilerde okunuyorken enta mevlana alal alel kavmil kafirin derken Allah aşkına Allah azza ve celle'nin yüzüne nasıl bakacağız hem Allah azza ve celle'nin düşmanlarını kendimize dost edeceğiz hem de onlara karşı yardımı Allah'tan isteyeceğiz ha? ne cevap vereceğiz Allah'a makul mu Allah aşkına siz söyleyin Allah'ın düşman bellediğini dost belleyeceksin sonra da onlara karşı yardımı sırtını döndüğün Allah'tan isteyeceksin ha? revay hak mıdır değil onun için bu ayetin azığını söylüyorum. Bu ayet bize diyor ki Allah'a dost edinin. Allah Azze Celle'yi yardımcı belleyin. Sırtınızı alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına dayamayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Bir müjde vereyim mi? Ha? O yöneticiler böyle yaptı. Stratejik ortaklık, kar, kazanç, enerji, dünyalık nimetleri uğruna belki Allah Azza ve Celle'nin rızasından uzaklaştılar, gadabına kark oldular. Kazanmak için belki yaptılar. Ama ben size bir şey söyleyeyim, bir müjde vereyim. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa, kim ki Allah Azza ve Celle'yi kendisine dost bellerse, Allah'ın vaadi haktır ve Allah'ın vaadi vardır. Kazanan o Müslümanlar olacaktır. Allah bize görmeyi nasip etsin yeter ki. Bu Allah'ın vaadidir. Kim Allah'a dost bellerse kim ki sırtını Allah Hazza ve Celle'ye dayarsa kazanan onlar olacaktır. İnşallah. Bakınız İbrahim Aleyhisselam'a Kısa geçiyorum ha. Kur'an'ın kısasıdır. Ayetler uzundur. Koydular mancılığa bir rivayete göre ateşe atacaklar. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Sakın daraldık. Artık bizim üzerimizde kara bulutlar var. Allah'ın yardımı ne zamandır diye nida ediyor ve istiyoruz ya yardımını. Allah'ın izniyle yardımı pek yakındır. Ama sizlere vermek istediğim müjde şu. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa, Allah'ı kendine veli edinirse, kazanan onlar olacak. Vallahi kim de, vallahi ve billahi, kim de sırtını Allah azza ve celle yerine, Allah Azza ve Celle'nin düşman adettiği kimselere dayarsa onları kendine dost bellerse onlar mağlup olacaklardır kazanan Allah'ı dost edinenler olacaktır yardımı Allah'tan bekleyenler olacaktır İbrahim Aleyhisselam karşısında kocaman bir ateş ve her şey bitti dedikleri an doğru mu kendinizi Allah aşkına öyle bir atmosferde koyun Böyle bir şey resmedin, bir tablo resmedin. Karşınızda kocaman bir ateş, ateşin diğer ucunda siz. Oraya düştüğünüz vakit son. Peygamberlik ve risalet bitti. Ama peygamberler başta olmak üzere, onlar her zaman yardımın Allah'tan olduğuna iman ettiler. Doğru mu? Onlar Allah'ı dost edindiler. Yardıma Allah'a hasrettiler. Müşrikler, putperestler, İbrahim aleyhisselamın nubuvvetini bitirmek isteyenler sevinirken, sevinç gözyaşları dökerken İbrahim ve risaleti bitti derken henüz son sözü Allah söylememişti. Sonra şöyle nida etti Allah. Ya naru kuni birden ve selâmen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Kim kazandı? İbrahim. Sırtını Allah'a dayananlar kazandı. Kaderi yakmak olan ateşi Allah selamet yurduna çevirdi. Subhanallah. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a dayamıştı sırtını. Ateş verdi selamet yurdu. Kim söyledi son sözü? Allah. Kim kazandı? İbrahim aleyhisselam. Musa aleyhisselam da öyle olmadı mı? He? Geldiler, geldiler, geldiler Kızıldeniz'e. Önlerinde derya, arkalarında firavun deryası. Doğru mu? Bir tasavvur edin. Kıyısındasınız. Gideceğiniz hiçbir yer yok Allah aşkına. Bineğiniz yok. Vastanız yok. Uçamıyorsunuz da. Ha? Size bir ayet okuyayım mı? Ben olsam şöyle derdim. Şimdi yakalandık. Siz demez miydiniz? Derdik. Bakınız vallahi aynısını Musa Aleyhisselam'ın ashabı da diyor. Ayetle sabit. Kale ashabu Musa inna Mudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki bizim jargonla söylüyorum ha amiyane tabirle söylüyorum anlaşılsın diye şimdi yakalandık ayet inna Mudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki şimdi yakalandık önümüz deniz arkamız firavun siz olsanız ne dersiniz bundan farklı bir şey söylemeyiz ama Musa aleyhisselam kendisinde bu netleşmiş olan düşüncesini ashabına da paylaşıyor bize de miras bırakıyor diyor ki Kale kelle. dediğiniz gibi değil vallahi benim Rabbim benimle beraber bana bir çıkış mutlaka gösterecektir Yok böyle bir şey ya. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Aha yakalandık dediler ya. Öyle değil dedi Musa Aleyhisselam. İnnala mudrakun böyle düşünenlere dedi ki. Vallahi inna ya Rabbi seyedim. Benim Rabbim benimle beraber. Ben sırtımı ona dayadım. Dost olarak onu belledim. O Allah ki. Bizi asla ama asla yüzüstü koymayacaktır. Koydu mu? Koymadı. Son sözü kim söyledi? Allah söyledi. Olmayacak şeyleri oldurdum Allah? Oldurdu. Yardı mı Kızıldeniz'i ikiye? Vallahi yardı. Her şey bitti demişti ya Fir'aun. Kim söyledi son sözü? Alemlerin Rabbi olan Allah. Kim kazandı? Sırtını... Allah'a dayananlar kazandı. Onun için ben diyorum ki gönül rahatıyla Bugün sırtını Allah'ın düşmanlarına yaslayanlar, onları dost belleyenler kazanmayacak. Biz kazanacağız biiznillah. Çünkü biz Allah'a dost edindik. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ebu Bekir ya vahyi geldiğinde vahyi hisseden sahabe o bile savurma arasında ya Resulullah birisi şöyle ayağının ucuna baksa bizi görecek dediğinde bakınız Ebu Bekir e öğretiyor biz de Ebu Bekir'den öğreniyoruz. Subhanallah kapının ağzına kadar gelmişler. Bakıverseler yakalanacaksınız ne hissedersiniz ama sırtını Allah'a dayamış olan kimse der ki Allah var keder yok Allah bes gerisi heves öyle ma zanneke Eba Bekir diyor <gülüyor> Resulullah aleyhissalatu vesselam ma zanneke bi izneyni allahu felizuhume sen o üçüncüsünün Allah olduğu o iki kişinin halini ne zannetiyorsun ya Aba Bekir? Allah var ya. Biz ona güvendik. Biz onu biz onun için dedik ki Anta Mevlana. Fansurna alal kavmil kafirin. Alal kavmi zalimin. Alal kavmi müşrikin. Biz bunun altına imza atmadık mı? Dert yok, müjde var. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa, onlar muzaffer olacak bir iznile. Onun için diyorum ki, bugün, gasip, kafir, Yahudileri, Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarını dost belleyenler, sırtlarını onlara dayadıkları için kaybetmeye mahkum durlar. Kazanan Allah'ı dost belleyenler olacak. Allah bizi o günleri görmeyi nasip etsin. Onun için Bakara suresini de Rabbimize niyazla dua ile nihayetlendirmek istiyorum inşallah müsaadeniz olursa. Bismillahirrahmanirrahim La yükellifullahu nefsen illa us'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حملت إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لم طاقت لنا به وعفوًا وعفوًا فغفر لنا ورحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صنع الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة